Türkiye'de denize kurulması planlanan ilk havaalanı projesi olan Ordu Giresun Havaalanı'nın zemin etüt çalışmalarında kullanılan platformun ayakları dalgalar nedeniyle kırıldı. Sürüklenerek kıyıya gelen platformun onarımına başlandı. Yüklenici firma yetkilileri platformun Karadeniz'in hırçın dalgalarına yenik düştüğünü belirterek bu yüzden çalışmaların durduğunu ancak birkaç gün sonra sondaja yeniden başlanacağını söyledi. Doğa kendi üzerine bozan insana tabii ki er ya da geç tepkisini veriyor. Yapılırken ve halen de büyük tepkiler alan Karadeniz Otoyolu'nun belli bölümleri de Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla her yıl bozuluyor ve yeniden onarım yapılmak zorunda kalınıyor. Havaalanı inşaatında yapımında yaşanan zorluklar gelecekte Karadeniz'in zaman zaman otoyolu olduğu gibi havaalanında teslim alabileceğini işaret ediyor. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin danışmanlığı ve denetiminde yerel yönetimlerin ortaklığında kurulan ve sürdürülen ekolojik pazarlarda 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde Eko indirim var. Ekolojik ürünlerin daha çok tanınır, bilinir ve ulaşılabilir hale gelmesine önayak olan %100 ekolojik pazarlar Bakırköy'de her cuma, Beylikdüzü ve Şişli'de her cumartesi ve Kartal'da her pazar 30-31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde açık olacak. Organik elma, portakal, mandalina, lahana, patates, soğan, limon, turp gibi ürünlerde %50'ye kereviz, brokoli, prasa, maydanoz, kıvırcık, balkabağı, domates, avokado gibi ürünlerde %30'a. Paketli ürünlerde ise %20'ye varan indirimler %100 ekolojik pazar müşterilerini bekliyor. İndirimli ürünler ise stoklarda sınırlı. Onun için acele edin aman kaçırmayın. Enerji verimliliği kanunu kapsamında 5 Aralık 2010'da çıkarılan yönetmeliğin uygulamasına hız verildi. Yılbaşından bu yana 7100 konuta enerji kimlik belgesi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılı ortalarına kadar mevcut binaların tamamındaki eksiklikleri tamamlayıp tüm binalara bu enerji kimlik belgesini vermeyecek. Enerji tasarrufu için bir dizi çalışma yürütüleceği ve binalarda da yenilenebilir enerji kullanımı oranının %23'e çıkaracağı Merkezi ısıtma sistemli binalarda bağımsız her bir konut ya da iş yeri kullandığı kadar enerji ücreti ödeyecek. Sistem 2 Mayıs 2017'ye kadar kurulacak. Böylece ısındığın kadar öde dönemi başlayacak ve bu da 4,5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak diye düşünülüyor. Avrupa ülkelerine uçuş yapan havayolu şirketlerinin karbondioksit salım sertifikası alması gerekecek bundan sonra. Avrupa Adalet Divanı verdiği kararla emisyon ticaretinin meşru olduğuna hükmetti. Emisyon ticareti yani karbondioksit salımlarının satma ve bundan gelir etme hakkı Avrupa Birliği'nin atmosferi kirleten gazların azaltılması için aldığı başlıca önlemlerden biri. Avrupa Adalet Divanı'nda çıkan son karar bu uygulamanın daha da yaygınlaşacağını gösteriyor. Böylelikle... ...tüm uluslararası hava yolu şirketleri için emisyon ticaretine katılmak artık bir yükümlülük haline gelecek. Çıkan bu kararla Kanadalı ve Amerikalı hava yolu şirketleri de Amerikan Havayolu Birliği'nin şikayeti de geri çevirmiş oldu. Böylece şirketlerin 2012 yılından itibaren Avrupa'dan Kalkanya'da da Avrupa'ya inen tüm uçakları için karbondioksit salım sertifikası satın alması gerekecek. 2012'de havayolu şirketlerine karbon emisyonu sertifikalarının %85'inin ücretsiz dağıtılacağını açıklayan Avrupa Birliği, bu aranın üzerindeki emisyon kotalarının emisyon ticaret sistemi üzerinden ya da açık artırma usulüyle satın alınabileceğini duyurmuştu. Kötü bir haber, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki St. George kentinde yolunu şaşıran binlerce göçmen kuş yanlışlıkla bir alışveriş merkezinin park yerine dalış yaptı. St. George Yaban Hayatını Koruma Derneği yetkilileri, alışveriş merkezi yetkililerinin park yerinden binlerce ölü kuş topladığını söyledi. dalgıç kuşlarının fırtınalı havada kent ışıklarını göl sanarak dalış yaptıkları düşünülüyor. Kuşları kurtarmak için seferber olan kent halkı, yaralı buldukları kuşları veterinerlere ya da dernek merkezine taşırken, yaklaşık 2000 bin kuşun yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Ördeğe benzeyen dalgüçlar, Kış aylarında güney bölgelerine doğru göç ediyorlar. İnsanlık böyle yayıldıkça ve canlıların yaşam alanlarını aldıkça bu tip olaylara daha çok rastlayacağız. Yukarı Köprüçay Koruma Platformu'nun su seferberliği çağrısında Türkiye'nin önemli aydınlarından büyük destek geldi. Aralarında Nihat Genç, Mügeyiplikçi, Muzaffer, İlhan Erdos, Gülsüm, Cengiz, Sen, Nur, Sezar, Adnan, Özyalçınar, Şahin, Friz, Cihan Dura ve Orhan Siler gibi yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 50'den fazla aydın Türkiye'nin su kaynaklarının HES şirketlerince yağmalanmasına karşı ortak tavır aldı. Çağrıya destek veren aydınlar arasında kadınlar da çoğunluktaydı. Yukarı Köprüçay Koruma Platformu su seferberliği içerisinde Türkiye'nin bütün derelerinde eş zamanlı olarak başlatılan yaklaşık 2000 HES projesinin toplumsal maliyeti düşünülmeden uygulanmaya konduğu ve enerjide dışa bağımlıyız bahanesiyle halkın yaşam alanlarını özel şirketler tarafından el konuldu. ancak bu projelerden üretilen enerjinin çoktan Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere satılmaya başlandığı vurgulanmıştı. Temiz enerjili, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.